1426 numaralı konu, sahabilerin cihatla ilim öğrenimini bir arada yürütmeleri, Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor, Gazaya çıktığımızda Hazreti Peygamber'in hadislerini dinleyip ezberlemeleri için bir veya iki kişiyi geride bırakırdık, Gazadan dönüşümüzde bu kişiler Hazreti Peygamber'den dinlediklerini bize söylerlerdi, biz de daha sonra bu hadisleri Hazreti Peygamber şöyle buyurdu, demek suretiyle halka aktarıyorduk.